Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radio dinliyorsunuz modern sabahlarda yeni bir hafta başlıyor sevgili sana severler hepinize günaydın. Mevsim normallerinin üstünde bir sıcaklık diyorlardı ama biz bildiğiniz düşüyoruz yine mevsim uygun bir şekilde eller opuşarısına girdi girecek. Daha Ekim ayından eller opuşarısına girer mi? Havalar birden soğursa girer. Saat onda kadar beraberiz sevgili müziler. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar 8.09 saatim Amanın böyle bir saat bugüne kadar olmuş mudur? Belki dün yine bu saatlerde olmuştur Belki yarın yine olacak ama hiç bu kadar güzel olacak mı? Bu şarkı çalarsak olabilir Daha da güzel olur, hiç belli olmaz Daha güzel şarkılar da var dünyada Bu sabah bu iyi Jim man like that Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar bu şarkının güzel olmadığını ben açık açık söyleyeyim de Ondan sonra Ekip bu şarkıyı sen böyle oynuyordun Ondan sonra dans ediyordun falan diye bana gelmeyin Nerede Viyaryan? Nereden, Nerede? Nereden, o da o diyor ama o da ne güzel o diyor yani Her o diyor da aynı değil yani, yani. Günaydın Sevgili dinleyiciler uzun bir aradan sonra Üçümüz tekrar bir aradayız Keyifli dakikalara imza atmak istiyoruz. Evet, üçümüzü üçümüz projesi... katımla. Çünkü oktayla geçen cuma toplancı marketinde yaşadığımız anlar gibi bir an. <gülüyor> ya <gülüyor> hiç onu konuşamadık. Hay Hayır. Allah Allah ya, ya niye bizim... öyle oldu? Ya Ege ile gittik biz. Ya işte bir değişiklik oldu. Sen olsun çünkü senin. hastacıklı oldun. Öncelikle sana geçmiş olsun. Ya ederim. Hastacıklı Fahir Öncel'e dimdik ayakta. Ya o kadar. Kan de de toplamış. Yani. Ya yüzüne yüzüne o kadar da kan, kan gelmiş. Fahir Öncel <gülüyor> şu anda stüdyomuzda. Valla ee, salgın var bu arada salgın çocuklar dikkat edin kendinize. E, Vallahi iki çocuğu olan adam olarak hasta günlerinde Fahir'le telefonda görüşmekten bile kaçındım ne olur yani, ne olmaz diye. Ben de e, hakikaten e, aynı özeni ihtimamı gösterdim. E, Bir tek ben göstermedim <gülüyor> orada. Bir tek ben göstermedim maşallah ikiniz de çok ihtimamlı oldunuz. E, sana geçmiş olsun Fahir. E, sana hayırlı olsun. Teşekkür geçin. ederim. Çünkü e, bildiğimiz Gross Market Fahir biliyorsun geleneksel perşembe alışverişlerimizi geçen hafta Cuma yaptık. <gülüyor> <gülüyor> ve onda fırsat çek de. Dinleyicilerimize de e, o müjdeyi vermiş haber verelim bir 10-15 dakika bu <gülüyor> ayrıntılarında için Normalde çarşamba bugün listeler çıkarılıyor <gülüyor> Perşembe bugün alışveriş yapıyor Ancak bu hafta işte falanlar filanlar olduğu için cuma yapıldı ama en güzel tarafı da e, Oktayla ikimiz yaptık Oktay'da hatta çıkarken dedi ki bundan sonra hep beraber senle beraber yapalım dedi ikmizi beraber ikimizi İyi o. Valla çok, çok acemisin Ege. Yani çok acemisin. Acemi olman e, bir tarafa biraz da can sıkıcısı oradan. <gülüyor> yani bakmayın bizim zeytinyağı için fikse esprimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> zeytinyağı değil. Ayçiçek ya olacak. Ayçiçek ya. Aa, aşk olsun. Zeytinyağını oradan hepimiz çok biliyoruz? Zeytinyağımız Zeytinyağımızı da buradan alıyoruz. Çünkü bu onda Fahir'in her zaman bir esprisi. var. o ne olur, ne, olur, ne olur. <gülüyor> Bırak da bir espriyi de biz yapalım. Bir alın da bizim olsun. Nasıl bak nasıl şey yapmış Fahir. Ha. E ne yapayım Ege? Yani sonuçta senin esprilerin çok zayıftı abi. <gülüyor> o market için çok zayıftı. Yine karşılandık tabii Fahir. Karşılandık mı? Aman karşılandık güzel. markette. Ama tabii yani böyle bir yabancı bakışlar. Bir böyle alışmamış e, bir tavırlar. Ben en son kadını bozdum artık nasıl şey olduysam. <gülüyor> Tezgahtar diyor bak. Halbuki kasiyer, kasiyer olacaktır. Kasiyer olacak Yani dedi. zayıf yani. <gülüyor> zayıf. vallahi bozdum yani. O kadar beni şey yaptı ki. Dışarı, dışarıda bıraktı ki. Ne dedin ki? Ben duymadım onu. Ne dedin? Bilmem ne şeyde. Soket sırasıyla dedim. Ne <gülüyor> sırası olduğunu hatırlıyorum. Onu hangi sırayla yapandı dedim. Soket sırasıyla yapan dedim. Kadın o zaman eve döndü. Baktım ben kadın da beni dışlıyor. şey dedim. Ben de üçüncü ortaklarıyım. Ama adam Adopazlarımda yaşıyorum dedim. <gülüyor> <gülüyor> ve sonra pek çok teklif geldi Fahir Neler neler Ege'yle alışveriş yapmak için Mesela kasadan sonra kapıdan geçiyorsun ve dışarı çıkıyorsun ya Bir baktık orada bir kuyruk oluşmuş O tatlıcı var ya bir ha, tane abi. Tatlıcıyı çıktıktan sonra Orada kuyruk oluşmuş Ege Bey bizimle de Gimat'a veya başka bir yerlere gelir misiniz diye Böyle bir Nereden duydular nasıl yaptılar bilmiyorum e, Neyse geçen hafta, e, geçen, hafta bunlar oldu. geçen hafta bunları yaşadık Cuma günü misafirlerimizden biriyle randevulaştık Cimat'a gideceğiz. Ona da mı söz verdin? Öyle madem beni dışlıyorsunuz ben de mutluluğu başka yerde ararım. Ya seni dışlamak değil de Ege'ciğim yani şimdi orada oturmuş bizim bir şirketin şeyi var. <gülüyor> Biz şirketin dışa bakan yüzü olduğumuz için. <gülüyor> orada. Yani mesela o da, Trabzonlu kasiyer kızımız yok muydu? Trabzon'un olduğunu ben bilmiyordum ama o vardı işte. Aa, Karadeniz esprileri yapıyordu hep. Biz de ona... Hiç dedik, ne da. zaman yapıyordu ben... Alışveriş sırasında sen gidip espriler mi yapıyordun? Ben hiç bilmiyordum onu. O zaman ben bu Perşembe veya Cuma artık... Sana bir şans değişim. daha verelim. Gideyim de uy Hacan ben onu alayım da diye bir espri yapayım. Evet, onlar keşke yapılmamış olsaydı. Yapıldı bitti Ege'ciğim yani ne yapalım... Ee, Can sağ olsun. Nasıl memnun kaldın mı? Hiç seni memnun, gö götürmediğimiz hiç memnun kadar kalmadı. var mıymış? Hiç memnun kalmadım. Özür dileriz. Ben kendi et alışverişimden mutluyum. <Gülüyor> Tek başıma gidiyorum. Oh! Kafam rahat. Kasapların belli. Espirilerin fix. Kadar ne kadar güzel. <gülüyor> ne kadar güzel. Vallahi e, biz bunları konuşurken dünya başka bir şey konuşur. Vallahi Fe Felix atladı. Biz hala Gross Market e alışverişi. Felix e izin vermediler. Sonra tekrar izin verdiler. Yok, mı? izin vermediler değil ya. Kim ne izin vermiş. izin, izin, izin almadı Geçen canım. hafta geçen hafta bir aksaklıktan dolayı ertelendi. O atladı uçaktan baktı. Çok yüksekmiş. <gülüyor> Çok yüksek. Atlayamam ben çok yüksek. Onu ben kapsül açılınca öyle düşüneceğini zannettim. Dün hiç geçen hafta hiç havalanmadı. Havalanmamış daha doğrusu. Hmm. Balonun... Biraz da mı havalanmamış? Biraz, biraz havalanmış var. <gülüyor> Hayır rüzgar var rüzgar var falan dediler. Öyle yan yan gider bir şey olur. Aman çocuğum bir şey olur vallahi. şimdi <gülüyor> dünyanın en... Tepesinden atladı adam. Dünyanın en tepesine. Atmosferin bittiği noktada. Dünyanın en tepesine. Burada atmosfer var mı? Biraz ver. Biraz daha çıkalım o zaman. Atmosferin çıkış noktası. Dünya en yüksekten atlayan adam pozisyonuna düşürdü kendisini. Resmen öyle yaptı. 39 kilometre. Yani buradan nereye kadar? Polatlı'ya kadar. Yok yarısı. Polatlı olmaz. Yok yok yarısı ya. Ayaş Ayaş. Ben size net söyleyeyim? Ayaş'ı. Oktay demizi bu ara Ayaş'ta çok işi dışlı olduğu için Ayaş diyorsa vardı. 39 kilometre yükseklikten kendisini bıraktı. 4 dakika boyunca paraşütünü açmadı. Helal olsun. Bak nasıl dirayetli çocuk. Dön Çünkü mesela ben atlasam. Ben, ben şey. saniye. Hayır 1 saniye 2 saniye yüreğim. Yani Fahir yapma etme ama illa, insan illaki bir el gider açar, açar yani. Hayır normal paraşütle atladığında da. Hani paraşüt açılacak mı açılacak mı? Zaten havada tek korkun olur açılacak mı? Açılacak mı? Açılmayacak mı? Ay yani? zaten yok. 4.5 dakika o korkuyla yaşar mı insan? ama açılmazsa dur açılır herhalde. Açılmaz. Yani bunu mesela normal paraşütçi kaç saniye yaşıyor? 30 saniye. Mi? O kadar bile yaşamıyor. Yok bilmiyorum. atlayana 15 saniye lazım. falan yaşıyordur herhalde. Sonra paraşütünü açıyor yavaş yavaş iniyor. 15 saniye katlanırsın belki de. 4.5 dakika açılır mı? Yok ya açıl, açılır. Açılır açılmazsa. Sen hiç seyretmedin değil mi? Yok ben geçen sefer kaçırdım üzüldüm şimdi bak. Geçen Sen sefer kaçırdın. Değil. Değil. Hayır. Ben mi? He. İşte internet ortamlarında. İnternetten mi seyrettin? İnternetten seyrettim. Kaçırdın seyretmedi. o zaman. Sky Turtan seyrettim ben Korcan Karar anlatımıyla. Oo. Ve sürekli şok haber gibi seyrettim yani. <gülüyor> uzun süredir dinlemediğim için 4.5 dakika ne anlat peki düşüşsün 4.5 dakika şu anda gördüğünüz gibi düşüyor düşüyor düşüyor düşüyor düşüyor acaba açılacak mı <gülüyor> düşüyor düşüyor düşüyor neredeyse öyle anlattı bir ara şeyden falan bahsetti bir sevgilisi var ama evli değiller falan diye böyle bir şeyler dedi şöyle ekrana doğru döndüm ben ne oluyor falan diye iyi e, o da güzel oldu ya bütün o düşüşü çekmişler mi kameralar Tamam. Çekmişler, tamam, O kadar adamı oraya kadar çıkar herhalde bir çekim. Hayır bir kere şey verildi canlı verildi de hı hı. E, düşüş sırasında şeyi soruyorsan düşerkenki görüntü yoktu. Onu i̇şte niye onu, vermediler onu bilmiyor. Kafaya yani, kamera koymayı unutmuşlar. Onu düşerkenki görüntüyü çekmek için normalde paraşütçülerin yanında birisi de daha atlıyor ya paraşütüyle. Şimdi oradan kaç kişi bulacaksın o yükseklikten adamla beraber atlayacak? Ya sen böyle şey gibi diyorsun kameraman, yani stüdyo yönetmeni, bilmem ne falan filan yani böyle bir set olsun. Paraşütçülerin yanında bir tane başka paraşütçü oluyor ya, tepeden çekiyor evet, bunları evet, falan evet. filan. Şimdi bugüne kadar olan paraşüt şeyini düşün. Bunu anca tepeden bir bu başka. Tekinsin. Bu başka bir şey. Bu Mesela bir elbise düşün. Hı -hı. Kıyafet daha doğrusu. O kıyafeti işte e, atmosferin tam son noktasından atlayınca onu sağ salim yere indiren bir elbise. Onu kamera eklediklerini düşün. Yani bugüne kadar bildiklerini unut. Ya ona kamerayı eklense kamera bile Kamera eklenmiş 4-5 tane kamera var bizim oda mı havada görmemiz lazım onu çekecek adam. Ya gördüler zaten. Görüldü canım. Şey var kapsüle bir tane takmışlar. Bunun ilk atlayışı var. Pssp diye oradan sağ ayakla atlayışı var. Kapsülle mi atladı? Kapsülle, Kapsülle mi? Neyle atlayacak. Ne yapacak? Ne yapacak? canım? Kapsülle atladı ne demek e, ya? Kapsül diyor. Ay, Ege, kapsülle? o kapsülle tepeye çıktı Egeci. Abi bu adam'a tekrar hiçbir her şeyi, şey hiçbir şey bilmiyor. Kapsül ne ya? İşte işte o gross markette de böyleydi. <gülüyor> buradan mı gidiyoruz diye? Ha, balonla mı çıktı? Nasıl oldu? Şimdi balonla çıktı. Balon zaten o kadar hafif bir malzeme. Balon edense... ucunda bir kapsül var. Tamam. öyle düşün. dünyanın kapsül... en ince balonu, değil mi? Ha, yani şey diye, Amerikaları Amerikalılar öyle anlatıyorlar Sen de öyle anla. Mesela. Kuru temizleme veriyorsun, elbiseni oradan alıyorsun. Laylonu veriyorlar ya sana. Evet. O laylondan bile ince yapılmış bir malzemeden üretilmiş bir balon. Onun altında bir kapsül Balonun inceliğinin hiçbir rekor alakası yok ki. Aa, dünyanın en kalın balonu olsun yani. Önemli olan onu yukarıya çıkarması. Aa olur mi? mu? Dünyanın en kalın balonu olsa da önemli. <gülüyor> o zaten da. ya dünyanın en ince balonu olsa ha, önemli. Araboğlan şey en olsa da yani. Araboğlan olsa ya, hiçbir şeyi geçmiyor. O zaman, zaman esames sokulmazdı, koşmazdık. Yukarı çıkardı bu. Ya, yukarı çıkardı. İşte 30'u geçiyoruz. İşte kaçtayız? 15.000 15 bin, 20 bin, 25 bin. Baba gelmedi mi falan? Aa üç saat falan, falan. çıktı. Depneye yani sürdü yukarı çıkması. Saniye o da buradan Konya'ya de... kadar. O zaman adamın YT'li valla koyayım Korkunç psikolojik bir şey ya 3 saat çıkıyor çıkıyor çıkıyor Ulan ya açılma olsa ya açılmazsa Zaten... Ege seni atmıyorlar Başka bir el... benim aklıma gelen bir şey yok Onu Zaten onda verir. otomatik şey de var Otomatik paraşüt de var Biraz kestirmiştir herhalde ha? Çıkarken kestirmemiş midir Birazcık. Bir 15 dakika uyuy beni öyle uyandırın demiş zaten. Saatinin de alarmını Bir kafası doğru gider gibi oldu ben, ben baktım da. E, kapsülle gitti. Çıktı 39 bine geçti hadi baba dediler buna. Ondan sonra. Sonra, sonra orada oradan, biraz takıldı. O, orada o, bir... 38 bin 39 binlerde biraz sabit durdu şey. Balon. Hı hı. Ee, ondan sonra orada dururken bir basınç ayarlaması falan yaptılar. Ne yapıyoruz basınç <gülüyor> <onu> ayarlaması falan <gülüyor> evet, iç, iç basınç. Ha, Düş, otobüsler sonra basın... fark ettiğinde şöyle eş, bir ses abi diye. Ha. Evet. Eşit mi? Ona eşitleyelim hocam de. Bir de dışarısı da soğuk. Ayaz evet. var demişler. Sırtına Merserize bir şey al. Dışarısı yine o kadar soğuk değil ya bence. Eksi -65 eksi -9 derece miydi neydi? Eksi -65 i. Yok hocam -65 değil ya. En en tepede. Ha en tepede değil. Eksi bir ara 90... eksi -65 falan oldu yani. Ha inerken soğudu değil mi? Buralar mı çok? <gülüyor> diye böyle şey. Ya çıkarken. Eksi 65. Nerede buldular eksi 65 ya? Eksi 65... O olur o. o. Birden hava değişimi. Tabii. Dört dakikada mevsim. Aşağıya inceye kadar zaten aynen benim gibi olmuş. Neyse ne dur sırayla anlattın. Ne güzel evet, çıktı, evet, evet, çıktı oraya. Sonra... Ondan sonra sabitlendi. Orada kamera tepede var. Bunu gösteriyor böyle bir. içeriden çıktı şöyle bir. Kapıyı açtı önce. Kapı The açık zaten. Diye. Kapı açık. Hocam kapı yok kapı evet. açık. Ayağını koymuş. Kapıyı yeni açtı canım. Orada kapıyı yeni kapıyı açtı, açtı orada, orada. Kapağı Kapı açık gidilir mi ya? Ben orada kendime Otomotik çay koymayayım. bir kere. Oradan yani. şey olmuştur. Rüzgar almıştır. Zaten. Ondan sonra bir içeri bir esince bu bir ürperdi falan. Bir buzlar muzlar düştü ilk kapı açılışında. Onu gördün mü sen? Böyle ps diye bir açtı Tepeden buzlar hani böyle karyarda kapıyı ha, saçaklar maçaklar oluyor. zaman ha. şey olursun ya araba. Ondan Aynı o. Bu zaten kıyafeti falan dediğim de böyle hani şey deme. Böyle özel, kıyafet. Özel, özel kıyafet. Özel kıyafet dediğin ne, neden ince yapılmış olabilir? Ee, kot monttan ince. Yani. Bu, mevsimlik değil. Mevsimlik mevsimlik. Mevsimlik, mevsimlik. Hakikaten mevsimlik açtı öyle bir durdu şöyle bir. Ondan sonra aşağıyı gösteriyor kamera. Bunun kafayı da gösteriyor. Ondan sonra bu şöyle bir durdu. Sesi var mı? Ha, sesi var bak bu adamın şeyi vardı yazık garibim ya. Ses yok da bir ses duyuldu. Orada duyulmuş. Orada duyuldu aşağıya inince inmiş, yani ben. Anladım diyor, ben duyduğunu. Güzel olabilir. Nasıl dönebilir falan diye. <gülüyor> aşağı inince ben anladım. Bu Dur, böyle güzel laflar anlatmıyorum. E, tamam. Güzel laflar etmeye çalışıyor bu arada. Hani işte insanlık için küçük benim için büyük bir adım Ama falan filan diye. Ama kapı tut tut ya paraşüt açılmazsa onu takılmış durumda herhalde. Adam 5 sene tabii önce anlamış bunu ya. Saat bunu... onu diyor. 5 senedir mi düşünüyor parışıta tabii 5 sene. Yani ilk 3 sene onu düşünmüştür. Son 2 sene başka şeyler düşünmüştür. Artık yani onu herhalde e, cevabı sonra, sonra bu geldi. Ya, Allah diye yani. ya bu atlamadan önce bir dakika dur onu hemen şey yapalım bakalım şimdi. Güzel bir laf etmeye çalışmış bu. Bir şey atlayacağım falan ama hani burada Acaba şey mi ya bu adam? Boş konuşan bir adam mı ki Felix? B Bileyim bu, bu da sana girsin diye mi atladı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir... <gülüyor> İsterseniz bir ayarlayın o zaten çok gecikmiş bir reklamımız var Hadi. Çok gecikmiş reklamları O kadar gecikti ki bir reklam bir sonraki kuşağa bağlanacak o derece Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Çok güzel bir atasözü var yeterli diye Biz de yeterince dinledik Mobius Çünkü zaten eski şarkı zamanında çok da dinlemiştik Bundan sonra şarkının nasıl gideceğini az çok tahmin ediyoruz Bu kora varken birden <gülüyor> Diye ritim girecek Bakayım. bakayım. Aç bakayım. Yani aynı. Girmiş bile ya. Tahmin ettiğimiz şekilde. Mobi bildiğimiz Mobi diyoruz. Buyurun devam ediyoruz. <gülüyor> Mobi, <gülüyor> aynı Mobi. <gülüyor> Mobi aynı Mobi. Mobi aynı Mobi saatte Vallahi Valla yani o reklamlar üst üste bince böyle oluyor. Sonra dinleyicilerimiz kızıyor bize. Niye konuşmuyorsunuz? Habire reklamı dayıyorsunuz, müziği dayıyorsunuz diye. Konu ben da bir soğudu kez de... ya. Konu ha. da soğudu. soğudu. Adamı kapıyı açtırdık. Adamı kapıyı açtırdık. Bu da bir iki güzel laf çekti e, Esas şeye gönderme yapmaya çalışıyordu işte. Hani insanlık için küçük benim için... Asıl Sen burada evet. zaten dünyanın en önemli hareketlerinden birini yapıyorsun. Niye başkasına laf sokuyorsun? Ya, laf soku... Kendin bir laf bul. <gülüyor> ya laf bulmaya çalışmış işte iki tane zayıf laf etmiş. Bir tanesi bazen ne kadar küçük olduğumuzu görmek için çok yükseklere çıkmamız lazım. Oldum diye şey. diye mi? Oldu mu bu laf? Tutar mı? Cık. Ya daha kısa bir şeyler falan filan demişler. Bence bu adam toplayamaz artık ya. Ya neyi toplayamaz? Bence ona? şey değil kafaları karışmıştır. Yani Her ben... lafa verecek bir cevabım var. Bence en güzel lafı oğuldurdu. Bir adama bakarım adam mı diye. Ee, ondan sonra bu atlayışa geçti. Yukarıdan bir gösterdi. Ey, affedersin bu nasıl bir külçe. Bir atlıyor. Bir at, atlıyor. Dediğim bir şey yok ki orada. Herkes adama. böyle düşecek galiba diye bakmış. Zaten serbest düşüş ya bunun adı demiş. Dönüp. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani şimdi çok... Havuza ya... girer gibi girdi adam ya. Vallahi böyle dalış. dalış. Ya, çok özür dilerim. O kıyafeti bana giydir. Ben zaten o kıyafete acayip güveniyorum. Yani görünce şey oldum. Bir güven, insanı, dosta güven, düşmana korku salan bir kıyafet tamam mı? Onu giydiğin zaman her şeyi yaparım ki ben diye düşünüyorsun. Ve yemin ediyorum bana giydir. Ulan... 39.000 metrede bana koyun tamam ha, yalnız sen de geyikçi çıktın <gülüyor> en az adam kadar geyikçi çıktın ya yani şu lafın nedir ya o kıyafeti bana giydir aynısını ben yaparım mı atlıyorsun <gülüyor> ya abici zaten otomatik o şeyi var ben sana söyleyeyim şu, şu tepkinden tepk sonra ben o zaman kendi düşüncelerimi saklıyorum da <gülüyor> yani bu ya. olay kıyafet miydi ben kıyafeti de görmedim de ya kıyafet nasıl biliyor musun astronot kıyafetinin daha kalitelisi daha ince kumaştan senin anlayacağın gibi söylüyorum. Tamam kıyafet çok güzel ya. Ya kıyafet Anladım. çok kalite. Bir de belki şey belki astronotlar da bu kıyafeti giyecekmiş zaten. <gülüyor> bir dakika. <gülüyor> Bana bir telefon geldi. <gülüyor> Dur bir saniye çocuğu. Şey <gülüyor> ne, ne oldu ya? Aa dayanılmayacak noktaya mı geldi? Allah Allah dayanılmayacak sevgili noktaya geldi sevgili Ege, Dayanılmayacak noktaya geldi. Şu anda sınırlarda dolaşıyordu zaten. Neyse hayırlısı olsun onu şey yapalım. Sen git o telefona bak bir güzelce. Tamam mı onu da kapatayım ben. Bayağı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sevgili bir dinciler. de elinde koluyla şeyleri işaret ediyor. He, gördüm onu. Şey, mikrofonu kıs, mikrofonu kıs diye. Olacak şeyler değil. Sevgili dinciler bir telefon geldi. E, çok sıkıştırdılar. İyi, biz e, de iyi geyikçi çıktık. Hadi devam edelim Oktay madem öyle. Sıkıştırdılar, sıkıştırdılar. Sıkışan, ne var ucan, ne? Ha? Gitti. Şu sohbetten de geri kalamayacağım. Ne oldu? Sıkıştırıyorlardı hani? Ya. Yani be, benim de fikirlerim var. İyi e, hadi söyle fikirlerini. Şimdi biraz bir bilgi verelim ya. Hiç ya belki şimdi. Yani bilmeyen var mıdır bilmiyorum da. Benim düşünceme göre... <gülüyor> Ben için fahirden biraz daha makul bir laf edeceğim. On bana giydir. De ben de, de yaparım. Ee, ne makul ya? Benimki benim. Her herhangi bir ayet makul ya. Herhangi bir paraşütçü de. Ben şimdi paraşüt kısmını bilmiyorum. O dört buçuk dakikada zaten aktif yaptığı bir şey var mı adamın? Yok. Yok. Yok. Böyle döne döne indi bir ara. O bir, bir tek bir espirsi var. Bir noktada paraşüt açmak. Onu ben yapamam şimdi. Hani bilmiyorum. Onu, o da ya onu aşağıdan söylüyorlar zaten. Herhalde. Hadi koçum şimdi falan o ege kayacan tamam ağır ağır yağlı şey ağır tahrik altında <gülüyor> ya git adam git Allahım yarabbim adam bilir. son nefesinde bile <gülüyor> son Neyin nefesinde var? de portakal suyuna tamam. uzanıp öyle gitti sevgilinciler neden yayından alındı mı ne oldu sansüre mi uğradı falan diye düşünmeyin. Tamamen e, sıkıştırdıkları için <gülüyor> Ege'yi Ege yayından ayrılmak zorunda kaldı. Böyle bir şey var mı ya? Vallahi bu hakikaten. Bu yayın döneminde bir iki yaşıyoruz. Eğer şey derlerse yarın öbür gün bir söyleşi de falan başınıza gelen ilginç bir şey yayın sırasında dedin. Vallahi ben bunu anlatmazsam ne olayım yani? Umarım. En, Gerçi yani ne kadar en ilginci, ilginci de, en ilginci de bu olarak kalır Fahir. Yani çünkü bir adım sonrası çirkinliğe giriyor yani. <gülüyor> evet sevgili dinleyiciler insani durumlar e, neticesinde Ege Kayacan'ı uğurlamak zorunda kaldık. 1136 kilometre olarak belirlenmiş. E, ne bu ya? İyi belirlemişler Oktay <gülüyor> helal olsun. Sesi onu geçti mi geçmedi mi şimdi? Geçti tamam, ya. Geçmedi diyorlar. Ya nasıl geçmedi? Geçti diyorlar hesabı, hesabı geçmedi diyorlar. Ay, kolay. Ses ne? dediğin nedir ses hızı? Birisi bana söyleyebilir mi? Ee, Efendim? Saniyede 300... 30 340 civarı senin şey. hesaplarına göre öyle 300, 300 metre falan tipi bir şey metre, olması civarı. lazım Evet, ışık hızı demiş geç bir haber kanalı Işık hızını geç demiş NTV mi demiş Sinan Türk mi demiş, biri, biri demiş ışık yayında diye. serbest şekilde gerizekalı diyebiliyor muyuz demiyor muyuz ama o şeydir Ya boş bulunmuştur ses hızı ışık hızı hani biraz daha sırasında kuvvetlen... kaç hızı var, hızı yani. var. iki tane hız var yani. onlarda birbirine karışıyor tabi biri 300 biri 300 bin ama o 3 <gülüyor> ile üç, başlıyor ya o yüzden karışıyor hep karıştırıyoruz yani. evet ee, geçti mi geçmedi mi? Şimdi ondan ben çok emin değilim. Falan. Geçti geçti. Helali hoş olsun Felix'e geçti. Bu da geçti. bize en güzel şekilde kapak oldu. Neye biz insanlık olarak şey oldu? Geçti. A, tamam geçti. Helal olsun. Valla toplayamaz Uzayan gibi geliyor. Uzayan kol ben, bizden olsun. Bana bu adam toplayamaz gibi geliyor ya. Dağıttı gibi geliyor. Yani o dünyayı o mesafeden o şekilde görüp ondan sonra... böyle tadı bin, kalmaz. 1100 bin, bin yüz metreyle gitmek ne demek ya? O, yani... Kilometreyle. Yani 1100 kilometreye ulaşıyor ondan sonra yeğe iniyor. Sen istediğin kadar şey yap indikten sonra dizlerin üzerine çöküp şey yap. Ben şey... sesler duydum uzayda diye. Olmaz iflah olmazsın duyarsın. kafan karışır. Sen gene ne sesler duyarsın ben sana söyleyeyim yani. O kadar duyduğuna gene dua etsin. Ne tip bir şey duydunuz böyle bir şey duydum diyerek kendini toparlamaya çalışacak ama yok yani biraz zor yani merak ediyorum ben. Ee, ne olacağını? Bu adamın durumunun ya. Valla önce zaten şey olur ben sana söyleyeyim. İlişkisinde küçük bir çatırdama olur. Bu ara çok popüler olacak. Onu dün Korcan karar söyledi. Evli değil ama dedi bir sevgilisi var dedi. Onu da şeylere manyel verdi işte. Hani bunun hastası olan çoksa şayet. Ha ümitsiz olun Ümit, Yok ümitsiz olun diye değil. Ne? Yani şimdi evli olunca biraz daha işin içinde resmiyet var ama olmadığı zaman hani böyle... Ha, hala bir şansınız var Hala bir şansınız var. İstersen biraz kastırın gibi demeye mi getirdi? Ne demeye getirdi? Onu tam olarak bilmiyorum. Ay valla. E, Felix para... senin kedi canını Felix. diye şey diyenler var yani. <gülüyor> senin kedi canını. Vallahi atladı oradan. Dokuz, 39. <gülüyor> 39. 39 dediğim. O bir tane beyaz saçlı bir e, o adam abisi vardı. 61 senesinde. 61 senesinde 31 bin metreden atlayan adam. Evet o da oymuş. Joe Kittinger. Joe Kittinger. 50 yıllık rekorunu kırmak istediğinden bahsetmiş. Ondan sonra ben demiş o zaman senin proje şeyin olayım demiş. Müdürün olayım demiş. Öyle bir müdür olmuş. Bir de onun sponsoru vardı. Ha, evet. Gerçi hep bizim sponsor deyince benim aklıma hep alışveriş merkezleri geliyor. Bugüne kadar hep bize alışveriş merkezleri <gülüyor> sponsor olduğu için. Yani. Çok Peki. güzel sponsor olmadılar mı yalnız ya? Ya vallahi çok güzel sponsor olmuşlar yani. Daha güzel de bravo. olamaz yani. Şimdi e, sponsor bazı başka sponsorlar laf sokar Adam efendim öyle bilmem ne siz olsaydınız efendim o zaman Ama kaçırmasaydınız da bu fırsatı siz olsaydınız çok güzel hani ne Hakikaten derler böyle olsun. harbiden güzel kapak olmuş yani sponsorla a, aktivite gerçekten çok güzel e, birbirine denk geldi. Helal olsun Felix. Bu da bize bir neşve oldu ya. Hafta sonu insanlar pazar günü ne yapalım ne edelim diye uğraşıp duruyorlardı. Televizyonda seyredecek bir şey yok. Konuşacak mevzu yok bilmem ne falan filan diye. Zaten bir gece öncesinde Sensation, White Sensation İstanbul'da bir coşkanca yarattı. O, onun ayrı bir güzelliği vardı. Onun ayrı bir güzelliği vardı da. E ya ben şey merak ediyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde böyle bazı hmm. e, hanfendiler falan gelip şey diye soruyorlardı. Ya bilet bulabilir miyiz? Acaba nereden bulabiliriz? Faiz falan filan diye. Sanki hmm. ben White Sensation'ın... Senin bir ara korsan biletçilikle işin oldu ya Oldu tabii yani. Halbuki bıraktın sen onu cezanı ki, çektin bıraktın. E, demek ki öyle bir intiba yaratıyorum. Bir tane mesela bir, bir atıyorum. E, Sift de sole gelse e, nereden bulabiliriz bunun biletleri yoktu? En iyisi biz onun Fahir'e soralım. Fahir'de kesin vardır. Mesela hop hop oradan geliyorlar. Vice Sensation Parti oluyor hop oradan geliyorlar. E, ben onlar eğer bulabildiyse çok merakla bekliyorum yani. Ama sen kimseye aracı olmadın değil mi? Aracı bu, olmadım. Bu Böyle bir şey aracı için. olmadım yani. Vallahi akşam gazetesini yine ben sabah gördüm. Burada biliyorsunuz stüdyolarda gazete okuyamıyoruz Ama... artık biz. Sabah evde şöyle gazeteleri tararken... ...White Anasını diye bir başlık atmış akşam gazetesi. Ama ee... White Anasını diyecek kadar var. Çünkü Oktay'cığım şöyle bir şey var. Bunun şey yapılırken... ...ne derler ona? Partinin... E, ...tanıtımı yapılırken... Şimdi ...dünyanın dört bir yanında White Sensation partiler oluyor ya... Evet. ...işte Kiev'inden Tutpurağan'a... ...çeşit çeşit dünyanın çeşit çeşit bölgesi var... ...çeşit çeşit White Sensation partiler var... Evet. ...o partilerden fotoğraflar gösteriliyor... ...orada da böyle... ...Haza hanımefendi, genç kızlar... ...efendime söyleyeyim... E, ...güzel güzel giymişler... ...beyaz tabi bir de güzel de gösterir insanı... ...ondan sonra o görüntüler eşliğinde olunca... ...herkes öyle bir beklentiye girdi... <gülüyor> Öyle çok güzel fotoğraflar Gerçekten çok güzel fotoğraflar var e, İstanbul'daki böyle olmadı diyorsun değil mi İstanbul e, Ataköy Atletizm Arena'da gerçekleşmiş Şöyle bir bakıyorum e, Burada tespit de var zaten e, Hesaplanmış bir erkeğe ne, 8 erkek bir düşündü erke <gülüyor> Öyle bir hesaplar kitaplar var yani e, Tamamen e, erkekler hiç kadın gitmemiş mi bu? Ya gider mi? Zaten yolda vazgeçmişlerdir ya. Ben o adamların kılık kıyafetini görünce zaten şey oldum. Ben bir rahatsız oldum. Yani yolda ben bile geri dönebilirdim yani. <gülüyor> Lan ne yapacağım ben bu kadar? Bir... Hakikaten bir be... beyaz hani böyle bir hoş gösterir ya adamı. Hmm. Valla bizde de bir... Anladık Fahir. Sen ikinci söyleyişin bu ya. Tamam. Allah Allah. Hayır siyah... beyaz bana da yakışıyor Oktay ya. Onu da söyleyeyim ben. Oraya mı getirmeyeceğiz diyorsun? Sen onu bana hmm. baştan söyleseydin ben şey yapardım ya. Ama ya Bu adamlar giyince daha da bir böyle şey gibi hakikaten azgın boğa sürüsü gibi şeylerinden bir de niye gittiği de çok Mustang bilim. Mustang ha at sürüsü var ya böyle yabani atlar dağlardan inerek geliyorlar ben yani nasıl olduğunu anlatmak için şöyle küçük bir örnek vereyim. Ne kadardı isterim. bunun şeyi parası fare? Bilet parası Bilet mı? parası. Bilemeyeceğim Oktay'ım. Ne kadar bir... Sen de bana niye soruyorsun? Bak döndün dolaştı dolaştın sen de beni biletçi adam pozisyonuna getirdin. Hayır ne bileyim ya. Yani şey kaç paraya bir VIP diye bir şey vardı mesela o. Onu ben kaç para olduğunu bilmiyorum gerçekten. Bir ha, VIP vardı, bir de, normal vardı. Bir romaldi. normal da. VIP mesela sırf kız kaynıyormuş. Ya böyle, böyle bir şey işte White Sensation'ı da atlattık Ama öyle bir partide olarak. bütün kızlar gerçekten VIP pozisyonunda olur ne olursa olsun. Olur. Very important person öyle bir partide hakikaten numunelik. Ee, yani ama kaynamış ya valla kaynamış ortalık. Kaynasın. Kaynamış ortalık kaynamış. Kaynasın oh olsun kaynasın. Hmm, hafta sonu başka neler oldu neler oldu neler bitti diye şöyle bir e, bakıyoruz ülkemizde o da oldu. Ondan sonra içkili mekanlar şehir dışına. Hı, Ankara'de, onu bir de e, at pazarı mevkine mi gönderiyorlarmış. Onu da nasıl herkes biliyor onu da bilmiyorum ya. Valla mevki olarak mesela Ankara'da da Çukur Anbar bilinir ya at pazarı da öyle işte. At pazarı'nda demek ki evler bayağı... E... At koşar baht kazanır Oktay. E, atlarımız vardı bizim ne oldu onlar ya ben onları bir bakayım. İşte yani. Herhalde bıraktılar işi ya. İşi bırakmış olabilir yeter sizinle mi uğraşacağız diye. Ondan sonra Madonna soyundu biliyorsun konserde. Aman ilk kez soyundu sanki. Bu sefer ama... Kompilimi soyundu. Bu sefer demiş anadan üryan soyunacağım demiş. Kaç yaşına İnan, geldi. Inat bir laf ettiniz Madonna Hanım demişler. Yok demiş soyunacağım anadan demiş. Anadan üryan lafı değil mi? Anadan Damardan tuzlama bir anadan üryen bana aynı Olur mu ya hissiyatı. damardan tuzlamayla anadan üryanı nasıl aynı kefeye koyuyorsun sen? Damardan tuzlama ne kadar güzel bir Haya, o... yiyeceğimizdir. Tamam yiyeceğimiz güzeldir de yani aynı hissiyatı benim ağzımda aynı dolgunluğu yaratıyor. Aynı tadı bırakıyor öyle Madonna söyleyeyim. dedi diye mi acaba? Sen böyle bıyıklı bir adam dese anadan yürüyen dese mesela. Anadan yürüyen dese Sana mesela, yüzüne yüzüne aynı adam... şey gelir mi karşına? Ha, o Yüzün. zaman şey derim öyle bıyıklı bir adam. Herhalde damardan tuzlama söyledi. Ben damardan tuzlamayı gönderirim. Ama Madonna ettiği zaman <gülüyor> ne demek istedi acaba diye şey yapıyorum. <gülüyor> ha, ondan sonra e, bakayım. E, Yunuslar gelmiş şöyle hızlıca ben e, hafta sonu notlar almıştım. Hayır. Oktay ne ee... kadar hızlısın. Hafta sonu notlar almıştım. Onları ben aktarayım dedim. Sakarya Nehri'ni biliyorsun. Sakarya Nehri. Tam o Karadeniz'e döküldüğü Karasu ilçesi var biliyorsun. Bilmem mi? Ee, balıkların peşinden giden iki Yunus ee, hafta sonu Sakarya'nın eğlencesi olmuş. Oraya girmişler. Sakarya Şimdi dediğin pazarı değil mi? <gülüyor> Ada <Adapazarı. gülüyor> <gülüyor> pazarlı bir arkadaşımız vardı burada. Ne oldu o nereye gitti ya Allah Allah. Neyse artık. Orada Yunus e, haberini de verdikten sonra... Çünkü Fahir e, biliyorsun toplantımızda e, hayvan haberlerini de değinin çok izleniyor dediler. O yüzden Yunus haberini de verdikten sonra spor bültenini sunmak için şimdi kime bağlanacağız ee, spor bülten, bülten dediğimde oktan akl aklıma geldi yani ha. bülten dedik son iki dakikaya girdik bir Riyaz'dan da e, ajans almak üzere son bir dakika bana söylemek istediğin son bir şey var mı oktan <gülüyor> <gülüyor> bundan çok, ben bunu çok teşekkür istiyorum. ediyorum eline sağlık diyorum Fahir. bu ya, sorudan ben. sonra benim vereceğim cevap artık sabitlendi o zaman, eline sağlık yarın görüşürüz yarın görüşmek yarın üzere ya, ben bur sen. buranın şeyini unutmuşum desem nasıl olacak ben onu şifresini e mi e vallahi 30 30'u abi vallahi şifresini uzutmuşum o zaman şöyle bir şey deneyeceğim hadi hayırlısı diyorum başka da bir şey demiyorum yani bakayım modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar radyo türkisiz modern sabahlar devam ediyor yeni bir saatten bir kez daha günaydın diyelim hepinize ve üçüncü konumuzda karşınızdayız. <gülüyor> Alex gitti biliyorsunuz Biliyoruz. Ee, Alex'in bir açıklaması var. Bir onu verelim ondan sonra üçüncü konumuza geçeceğiz. Tabii ki. Ee, Türk pidesi pizzaya 10 basar demiş Alex. Ama o yani güzel o pideyle geçemeyeceğimiz dünya mutfağında yemek yok. Ama güzel pide diyorum. Ne, ya. Neli ama? Harman mı? Ben vallahi harman. Yani harman. Aksi belirtilmediği sürece biliyorsunuz benim gittiğim pideci de bu ayrı ayrı geliyordu ama evet. harman. Aslında kaşarlı pide çok kibar. İnce hamurlu kaşarlı ya, pide. Ya kaşarlı pide de şey sorunu var bazı yerler kaşar pideyi bol yumurtalı yapıyor o zaman kaşar kaşar olmaktan çıkıyor yani lütfen pidecilere sesleniyor kaşar burada. kaşar kalsın. lütfen kaşar kaşar olarak kalsın yumurtayı hafif fırça ile sürelim yani Üzerine böyle iki tane yumurta kırıp ama onda malzemeden kaçmıyoruz diye bir... Fırçayı da kullanmayalım çünkü fırça kılları kalıyor biliyorsun. Çünkü genellikle fırç biliyorsun. Dediğimiz. Fırç kıl dediğimiz. hakikaten insanın e, pideden soğumasını yeterli. Doğru o da, bir o da zaten kaşarlı pidede iki sorun var. Bir çünkü yumurtanın biraz... çok etkili olması, iki fırç kıl. Fırç kıl, şöyle bir şey. değinmiş oldum Onu benim. hemen söylemek istiyorum. Yani normalde tabii ki ustalarımızın, ustalara saygımızda asla kusur etmeyiz. E, onların kılı olabilir. Onlar, onlar, İnsana dair her şey türlü o. kıla tüye okey. Ama fırç kılı at sonuçta yapıyorlar. At kılı da affedersin benim hakikaten bütün tadımı kaçıran bir şey. Zaten at tek doynaklı Yemekten. değil mi? <gülüyor> tek koyun, tek doynaklı zaten <gülüyor> kılı yani. olduğu için zaten olmaması lazım. Olmaması yani. lazım gelen bir şey. <gülüyor> ama kıymanın hasusluğunu seversin sevmez. Aslında sevmeye yoktur herhalde. Ama gerçek kıyma daha doğrusu gerçek pide dediğimiz gerçek kıymalı kıyma yumurtalı. parçacıkları diyorsun yani. Kıymalı yumurtalı pidelerin şahı ondan sonrası varyasyona girer yani varyasyon dedim yani çeşit Türev türevli pide buyurun efendim <gülüyor> evet Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz biz geçen sene bir proje yaptık Avrupa Birliği projesi dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz dokuz 9999990 99 projesinde çok söyledik, çok anlattık. Biz bu projeyle e, çok büyük adımlar atacağız ve attıracağız diye. E, ve gerçekten hafta sonu e, görüldü ki Avrupa Birliği e, Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. E, pek çok kişi e, olur Durken neden bu sene? Neden oldu? Neden şey yaptı diye anlaşılmadı ama herhalde herhalde taşlar yerine o sonra da bir yani yerine... olayı şaşkınlığı, heyecanı geçtikten sonra peki arkadaşlar biz ne yaptık da bunu aldık dediklerinde orada Flash, Flash, Flash Modern Sabahlar ve 999 ve bin bir surat diye. 111 e, Surat diye e, orada yandı. Ee. Bizim orada fatura var. orada da ne yandıysa orada işte ne kadar güzel olur. Hakikaten. E, peki e, şeyi soracağım ya. Bu bir barış ödülünde de para veriliyor değil mi? Yüklü miktarda. Tabii. Oradan acaba bize bir... Allah Allah sen niye benim çevrimde... <gülüyor> Burada çevirine... böyle potlarla simetrik bazı resimler yapıyorum da. <gülüyor> <Arkadaşlar gülüyor> seninki <kişi> şey oldu <gülüyor> <gülüyor> Orada bize bir yansıma olur mu acaba ya? Vallahi Tekrar. yansırsa da fena olmaz yani sonuçta Nobel Barış Ödülü'nde bizde e, Ben olmadığı insan Hakları Mahkemesi'ne kadar çıkarım yani hmm. Bir de yani Avrupa Birliği'ni gerekirse sürüm sürüm sürün, süründürürüm Ben yani. de ama şey düşünüyorum yani ne? Nobel Barış Ödülü'nden sonra Nobel parası yaramıyor abi Nobel'den sonra insanlar <gülüyor> çok bozuyor yani Bozuyor yani en basit örneği Orhan Pamuk Orhan Pamuk, Pamuk işte. yani Ah. Yani o paradan sonra biraz iyi oldu. Gözümüzün önündeki örnek o. Yani. Zaten gözümüzün önünde de başka örnek yok. Yani. Sen şimdi bir iki sene sonra Avrupa Birliği'ni gör bak. Parayı bulduktan sonra. Ben sana sonra... bir şey söyleyeyim e, Parayı bulduktan sonra sevgi Çok değişiyor BGC. Sevgi değişiyor sevgi. Sevgi. sevgi eski sevgi olmuyor. Evet. Sevgi dinleyiciler. Yani şimdi <gülüyor> falan yetinmiyor olabilirsiniz ama. <gülüyor> biz ama. Yani... <gülüyor> Ee, bir süre sonra göreceğiz. İki Avrupa Birliği'nin durumunu göreceğiz. göreceğiz. İki sene sonra. Hiç sevgi kalmayacak. Ne hiç. oldu da dağıldı bu Avrupa Birliği? Ne para işte. Ne oldu sevgi dağılmasa bile içindeki sevgi yok oldu diyecek olanlara şimdiden e, şaşırmayın. Bugünden söylüyoruz şaşırmamaları gerektiğini. Hurda altın yağıyormuş e, kapalı çarşıya. Hurda altın mı? Evet. Ya Milleti şey ya. Isırıyorlar bizim... mı ya? Ha? Filmlerde gördüğümüz bir erkek var ya altın ısırma. Siz hmm. hiç ısırdınız mı? Isır mısınızdır? Isırdın mı? ısırdık canım niye ısırdık Hepimiz iki kere ısırdım ben. Anlatayım mı? anıları bu. Çok öyle gerilimli S hikayeler Sadece değil. evet hayırlı ben istemiştim cevapları. Anılı cevap için vaktimiz yok. <gülüyor> o anılı kısımları salı günü yapıyoruz. Anılı zaten. ve sayılı bir cevap. Ben de birkaç defa ısırdım bugüne kadar. Ha, nasıl? Ne... Ha hani neyi ısırdım mı da anlamadığım için. Bazıları demek ki ısınırken abandı Ondan sonra takamıyorlar da düğünde sünnette. Üstüne diş izleriyle zaten bir Getiriyorlar. şey. Getiriyorlar. Ne hasar olabilir altında? Ya? İran'dan Türkiye'ye hurda altın gelmiş. 2-3 kat artış varmış bu sene gelenlerde. Geçen yılın tamamında 17 ton hurda altın gelirken bu yıl 9 ayda 40 ton gelmiş. İyi. İyi okey. iyi. iyi. Bana uyar yani. Kapalı çarşıya gir, hurda olsun, altın burada olsun. Ya boş ver. 4 saatte uluslararası standartta külçe altına dönüşüyor. Yani hurda Anasına, geliyor, vay ya. Vay canına ya. Bir yandan altın... hurda giriyor, öbür yandan külçe mi çıkıyor? Külçe altın gördünüz mü hiç? Külçe altın Ev hep yapıyorum. filmlerde gördüm ben Yok ya. Yok canım ben küçüğünü gördüm. 10 gramlık olanı o sayılmaz mı? Ama ben de, de gördüm öyle. onu. Yani görmedim demek için elinizden geleni yap, yani yaptınız yani ama görmemişiz işte demek ki biz. Külçe altın. Zaten yani bir tane ihtimalle... zamanında onun şişesi külçe altın gibiydi o olur mu? Zaten külçe altın görmüş olsak içinizdeki sevgi bu durumda olmazdı ben <gülüyor> size <gülüyor> söyleyeyim. Evet. Değişik olurdu yani. Yalnız hakikaten insanın bir külçe altın alması lazım. Yani ben şimdi Olması lazım değil mi zengin ya? Zengin olsam herhalde bankada para tutmak yerine evde böyle küpler içinde altın tutardım. Ama bir küp altın mı daha güzel böyle ara ara dökeceksin hoş diye. Yoksa lak diye çıkaracağım. bir, bir şey külçü altın mı? Bir sorabilir miyim sana Ege? Çok güzel. Yani ben benim sana itirazım ben sordum yok. Ben sordum ilk önce. Siz bana bir anı anlatmadan bir cevap ver. Ne? Bir ne küp sorun? altın mı? Tek tek böyle altınlardan oluşan. Evet. Yoksa lak diye aynı değerde bir külçü altın. Bir külçü altın. Benim cevabım belli. Bir külçü altın. Ya işte bu sapık gibi böyle seviyor okşuyor onları sayacak mayacak falan filan böyle hani ne kadar çok gözüküyor aslında falan filan diye şey yapacak. Sen ne yapacaksın Fahir hani ben pekleri sayacağım. Sen, Sen çil, çil, çil, çil altın? altın mı diyorsun? O çil Peki, çil, çil altın çil diyor. Çil Altına, Sen çil mi diyorsun? Anlıya gidecek gibi geliyor. <gülüyor> ben yarısını kültü yarısını çil o zaman mavi. Keşke kültçeden kestirip öyle oluyor ya, Trabzon ekmeğinden. Koca bir tane böyle... Dildir, dildir. Ce, ceset gibi koyuyorlar tezgahın üstüne bana orada şu, şu kadarını ver diye külçe kestir sen ya külçe kestirmene gerek yok şey yap böyle hani ekmek kesme makineleri var ya, Hı -hı. ya onun gibi külçeyi veriyorsun herhalde ama ekmek kesme makinası kalın olur ona jambon kesme makinesi olması ha, lazım ince, ama böyle, orda... yani ince ince ha, öyle böyle. bir şey olursa o güzel aslında külçeyi böyle taksan döner gibi Yok öyle değil. Ama ben. döneri de kime, onu kime emanet etsin sen mi oturacaksın başına? Ya, Ege o el ayarı şey olmaz ama makinede olunca bak dildiriyorum bak. Yarıya kadar dildirmişim böyle. Hayır oradan... dildirme deme Fahir. için bir şey bak, oluyor bak, ya. Bak bak bak şöyle. Ayarladın. Pışt, 5-6 dilim oraya dilimlenmiş. Jambon, jambon kesme makinesi ha, değil jambon mi? kesme makinesi. Geri kalan kısmı da blok duruyor. Ve görsel olarak evde <gülüyor> o şekilde ben. Blokun önüne de iki tane dilimi koyacaksın. Tabii tabii şey oradan ama. atmış kendini. Zaten lap diye bırakır kendini. <gülüyor> şey <dinleyecek>, çok güzel. Sevgili <gülüyor> tane temel e, konuya değilmiş olduk <gülüyor> ben, ben sana bir şey yapayım. soracağım evet. sen çil çil altın diyen arkadaşımız sendin değil mi hı hı. sen olan sen. Evet, çil, çil diyen sen öyle bir şey olsa bir küpte hı hı. çil çil altın olsa çok ciddi soruyorum evde nereye koyacaksın ya bana bir şey göstermek istiyorum salona koyarım şu an. Nerede yani. duracak salonun abi? E, baş köşede koyacak. Bunlar otantik dekorasyonu çıkarırken nereye nereye koyacaksın? Yok ya, Paylar, otantik dekorasyonun üstüne. Abi, Ay o, ayak değer bir şey olur. Ayak değsene olur. Çarpalar bir, kül... bir şey olur. Ve ondan sonra dağılacak tek tek. Yani Sadece şey desen yapacağım. anlayacağım. Çocuk var evde yutar falan desen anlayacağım da. Onu göstermek yani, lazım canım. Üstle ben on strech folio koyacağım. Oradan altın dökülmesin falan diye. Ya bunlar otantik şeye geçecekler. Şey bozulmak, böyle, böyle. kilimli bilimli, öyle şeyli meyli. Yaparım ama mi? eğer altını güzel vurgulayacaksın bir köşeyi şark köşesi yaparım. Vallahi bence size de yakışır ya. İki tane de çocuk var. Geçersiniz hanımla beraber şark köşesine. Çocuklar ortada. <gülüyor> Leyen'de de yıkarsınız birini. O kadar altının varsa. Ben şey, Tunalı'da bir tane adam var ya gümüş adam. Duruyor böyle. Hani ha, uzun saçlı Sönerji olan mı? önünde durur ya. Uzun saçlı. Gümüş adam dedi, gümüş. robot adam ha, robot adamı aslında. Robot adamı diyorsun. Robot adamı alırım. Küpü de onun eline verip o çünkü gümüş altın güzel kontrasttan şey yarattı. Evde onu sergilerim. Ege kayıcıdan kontrast anlayış. Gümüşte burada kombinledim altını çok hoş bir kontrast yakaladım. Yok yani olmadı belki. Sen ne? ne yapacaksın külçe altın ağırlık olarak. Külcü altınla güzel güzel bir şey mesela saracaksın onu. Onu nereye koyarsa koy. <gülüyor> Onu, evde bir yere koy, şeyde bir yere koy ama küpü küpü tutamazsın evde. Ama ya. sevgi kaybı. Yani onun küpünü zaten bak. bana bir küp altın getirsen ben küpüne hasta olur. Altınlar <gülüyor> Küpü ben kullanırım ki diyor. Mesela bahçeli evde, bahçeli bir Kesin. evin olsa mesela o zaman küp altın olur. O zaman gömersin. gömersin. Çok güzel olur. Zaten bahçeli bahçeli olmayan evde küp olmaz diyorlar ve küp olan eve sele girmez, girmez diyor. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümrüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Espriler şakalar bizim için mesele değil buyursunlar. <gülüyor> e, espriler şakalar kısmına gelince... Hemen sizi 9 ay önceye götürmek istiyorum. 9, 9, 9, 9, 9, Birliği Nobel Barış Ödülü diyorum. Neredeyse, neredeyse. E, biliyorsunuz bir tane bir yolcu gemisi vardı. Yolcu gemisi de denmez anaydı. Lüks yolcu gemisi. Yan yatırmıştı. Yan yatıran. Evet. Ondan sonra. E, Nerede? İtalya'da mı olmuştu? İtalya'da. İtalya'nın İtalya e, Costa Concordia adlı e, hmm, e, işte, sahil kasabasında. Sahil kasabasında. Neyse. Bu bir neşeyliği kap... kırıştırıyordu da o yüzden geminin yan yatıktı yatıktı falan gibi şeyler vardı. Kaptan Francesco'yu da kovmuşlardı. Hı hı. Kovmaktan da beter etmişlerdi. Ne kovması artık. ya? Adam tutuklanmadı mı? Bilmem kaç tane. Yok, vallahi ya. hiçbir şey olmamış. Ben sana söyleyeyim. Şimdi de e, şirketi e, haksız yere görevden alındım diyerek şirketinden davacı oldu. Pişkin pişkin. Utanmadan bir de konuşuyor. Ya, Terbiyesiz, ahlaksız. Şirket herhalde rahattır. O günün gazetelerinden varsa birkaç tane mahkemeye göre. Haksız daha ne haksız olacak ya? Şirketin bir... Gemi batır bir ge kaptanın esas görevi bir noktadan diğer noktaya batırmadan gemiyi gibi. batırmadan götürmek değil mi? Battığı anda Başarısız. yani şey olsa hani, ihmal. 3 saatlik yolu 5 saatte gitti falan filan hani burada şey olabilir canım onu. Ama gemi batınca artık tartışılacak bir şey yok ya. Yani. Yani gemi, gemi batar. Battı. Doğal sebeplerden batar efendim bir şey olur. Mücbir sebepler diyorsun. Mücbir yani. ha. Durdu diyemedim. Mücbir sebeplerden olabilir de sen git orada kız ağa bağırcan. Yani bil alır mıyız? Mücbir şart. Evet. O senin dedin, mücver Ege'ciğim. Neyse, e, ya bizim zamanda atlar, işte bu sene bu sezon atları devreden çıkararak adeta kendimize şey açtık yani. Ne derler? Yol alan, e, valla alan açtık yani. Şu bazı kelimeleri bulup hemen söylüyorum yani, çok uç. Çok kahramansın. Çinli çok bilim adamları. Çinli bilim adamı Wei Gunabio. Ee, i̇smini yanlış söylemiş olabilirim. Tarihçes çağda e, Çinlilerin panda yedikleri için. Şu anda pandaların az sayıda olduğunu. Ne yapmışlar arkadaş? Utan, utanmadan bu açıklamayı yapmış. Ya kardeşim O zaman, zaman kaç yıldır tavuk yiyoruz? Tavukların da neslin tükenmesi lazımdı da. Dana'nın nesli tükenmedi. Bak. Bakayım. İyi bak. Onu ona, ona Ama Onu şeylerde merememiş. yetiştiriyoruz Ege şimdi. Pandayı e da ha, Madem bu kadar yiyorlardı, oturt bir taraftan yetiştir. Değil mi yani? Bir taraftan madem yiyorsun, Penguen yan var mıdır ya? Penguen mi? Hmm. Penguenler Bilmiyorum. insansız yerde yaşıyor ya. Eski Moğolların olduğu yerde olmadığı Aa, için. Sanki canım yani Belki de vardı deniz güney kutbunda altında. olan hayvan niye kuzey kutbunda yok? Yediler bitirdiler orada hepsini. Orada da soğuk orada da buz var. Yediler bitirdiler hepsini bence. İyi ki yok diyor burada insan bitmiştik demiş. Yanıyor mu yani sonuç olarak? Kesin yiyorlar. Yenir işte. ya niye yenmesin? Kanatlı o hayvan. Bak, bak kanatlı hayvan diyor yani. Birer birer penguen kanatları. <gülüyor> Acılı penguen kanatlarını. Ve penguen göğsü. Yağlı yağlı çok güzeldir <gülüyor> o. Kesin çok güzel. Izgarası falan çok güzel olur Ege. Tatlısı bile olur abi penguen göğsü diye. Mesela nasıl? Çok Pe güzel. Pengöğüs. Ee, tarih öncesi insanlar kendilerine yararı olan hayvanları asla öldürmezlerdi. Ancak pandaların beş kuruş faydası olmadığı için demiş Çinli. Ne yapalım onu yiyelim bari. Onu demiş Yazık ziyan olmasın. O zaman o kadar kalabalık var mıydı sanki bu şimdi tarih öncesi dediğin. Hakikaten. Tarih dediğin ne? 1 milyon yıl önce diye bir şey uydurmuş adam anladığım kadarıyla 1 yani milyon, milyon yıl. yıl önce bütün hayvanları yiyeceğiz dese insan ol, Sırf bu hafta bunu yiyoruz desin zaten tüketemezsin Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın yani ne Nerede olacak? yaşıyor ya pandalar? Dağda mı yaşıyor? Ormanda mı yaşıyor? Nerede yaşıyor? Doğal alanları neresi? Günülerde yaşıyorum. Panda'lar hep Siyahlarla beyazlarla gönüllerde yaşıyorum. Bambularla coşuyorum. Evet teşekkürler. Daha uzatabilirim istersen reklama kadar. Kaç tane panda nene nene nene nene nene Dünya üzerinde kaç Şu anda mı? Hali hazırda mı? Çin'de pardon. Çin'de doğal ortamında kaç tane panda var? En çok da Çin'de var zaten. Valla benim hesaplarıma göre 300-500 civarı bir şeydir yani. Ya biraz daha fazla. 1200. Beş, 500 bin. 1600. 1600. İyi iyi. Yalnız bunun içinde kızıl pandalar da var mı? Kızıl, kızıl panda. panda ben kızıl panda diye bir şey gördüm. Zehirli panda mı? New York hayvanat bahçesinde böyle orada panda var Bir heyecan varmıştır o, o ben sana söyleyeyim. Hak, bildiğimiz Bozaya'nın Ufa. Hiçbir esprisi yok. Panda i̇deolojik üyesi, panda mı? İdeolojik müdür artık zorlama panda. İdeolojik. Eğer o, o tip şeylerle pandaların sayısını yükseltiyorlarsa... ...lütfen bana 1200-1600 panda ile gelmesinler yani. Siyah Sen, beyaz pandayı sayacak. Siyah beyaz canım. Orjinal. Orjinal panda. Orjinal panda, Orjinal panda hiç üstünde Orjinal. oynanmamış herhangi zaman, bir şey. az tabii yani. Gerçi her hayvanat bahçesine bir tane versen yeterli. Dünya üzerinde kaç tane zaten hayvanat bahçesi varsa Çin'dekiler o ya. Daha fazlası dışarıda vardır. Hep ihraç ediyorlar. Valla tıkır tıkır çalışıyor kafamız. Bu konuşmalarımızdan anlaşılmıştır herhalde. İyi tamam o zaman Norveç'in resmi ziyarette bulunan Gana'nın Aşanti bölgesi kralı 11. Osei Tutu'nun başına gelenler Vay pişmiş tavuğun başına gelmedi. Vassaport'a ismi mi sığmamış? Yok. <gülüyor> ne? <gülüyor> ee, taci ve diğer mücevherleriyle dolu valizi başkent Oslo'da kaldığı otelde... Sen ne taşla dolaşıyorsun? Ege'cim kral olunca neyle dolaşacaksın? Pasaportla mı? O zaman niye çantayı koyuyorsun Taci? Nereye koyuyorsun? Uçakta sıkar çantayı koy. Onu şey koymuş. İnişte al, takarım. Free tak biz, koluna benim mesela Taci'de olsa koluma takarım <gülüyor> sıkıldığımı. Özel uçağıyla mı gelmiş? Özel uçağı Özel uçağı mı? Sana herhalde 11. Otum Fuat Osei Tutu'nun özel uçağı olmadığını söylemediler. O Oscar. zaman niye taş takıyor? Ya taş takıyor dedi. Sen özel uçağına al ondan sonra taşını tak. Taça niye takıyor biliyor musun? Ağırlık olmasın diye. 20 kilo hakkı var giderken. Evet Herkes abi. Onu taşı koysa, şeye verse, bagaja verse atılıyor tutuluyor o bagaj. Kırılır mırılır o, o indikten sonra. <gülüyor> sonra ne oldu? Norveç'te taçım kırıldı. <gülüyor> o, o. Kabin bagajını alsa oraya zaten artık kutu kutu yapmışlar. Oraya sığmıyor. Şişiriyor çünkü. Ne yapacak? Takacak mecbur. Güzel bir el çantasıyla. Ya bence. yok free koymuşlar. Orada demişler. Orada kro gibi taşıma falan diye. <gülüyor> <O kadar. gülüyor> ne krosu ya? Çok yakışmadı mı? Falan demişler. <gülüyor> çok rahat falan demiş Valla çok rahat ediyorum. Sen, neyse bu otelde kralın işlemleri yapıldığı sırada lobideki... Check in izinlik... check out mu? Check -in, check in sırasında. Her şey check in sırasında olmuş. Evet. Ondan sonra Oslo polisi de şimdi yandı gülüm. Keten elba doladım. Neyse ya sonuçta ne biçim bir tahtlı şeydir ki yani? atla deve mi yani? Koca Norveç'e affedersiniz böyle... yok mu şimdi çalınmış mı? Çalınmış çalınmıyor. yok. Kralın sekreteri bu da ne kadar güzel bir şeyiniz Kralın Sekreter olur mu ya? Kralın sekreteri ne olur ya? Özel kalemi mi olur? Yo. Özel kalem. bunlar hep biz ölümlüler için olan şeyler. Kralın, kralın... kralın... nesi olur? Sadrazam. Sen firavunla karıştırdın ya. Hiç yani sevindim. ne bileyim sadrazam olsun. <gülüyor> Sadra Yani sekreter olmamış. Sen ben? koca sadrazamı kralın sekreteri konumuna getir e Ne o zaman? Ne o zaman? Var mı? Muhteşem yüzyılda var mı? bir şey. Genel sekreter vakaili olabilir belki bilmiyorum yani. Ne olacak? Kişisel asistan. Kişisel asistan. Personal asistan. İlber Ortaylı şeyi görmüş geçen kostümüyle. Halit Ergenç'i. Çok Aha. etkilenmiş. İrkilmiş. <gülüyor> İrkilmemiş canım. Ür ür ürpermiş, ürpermiş. Korkmuş. Yok Niye korkmamış. İlber Ortaylı da çok iri bir adam. İliliğinden değil herhalde. Sü Süleyman değil Çok yakışmış Hı. demiş ya. ya. Valla sanki karşımda gördüm gibi oldu. Demek yıllarca o kitaplarla uğraşınca insanın şey oluyor yani. Varmış dedi. mı peki o tufaya kralı? Ee, Sağ salim varmış mı? Tamam tacı kaybolmuş Kralın değil? sekreteri şöyle demiş bizim geleneklerimizi bilen herkes tacın ve mücevherlerin ne kadar paha biçilmez değerde olduğunu gayet iyi biliyor. Yani Onların geleneğini bilmemize gerek yok o, ya. Altın hiç, fiyatlarını biliyoruz. Aynen öyle. Biz hiç bilmiyoruz ama yine de biliyoruz yani. yani. Değerlidir herhalde. Ben sana söyleyeyim hurda altı falan dedin ya yarın öbür gün kesin bize Gelir girer. Mi? Bize girer dedim. Türkiye'ye giriş yapar bir şekilde. Bak burada taç. Çıkma. Çıkma. vallahi ne olacak yani sonuçta onu güzel okuturuz biz. Aklınızda olsun yarın öbür gün birisi gelirse hocam böyle bir taç maç falan. Düğünde fiyans... falan yengemgil bana taç taktı çok hoşuma gitti diye. Hemen oradan. Bilki, bir plan... çalıntı taç. To Ve erkeklerin taş takma modası geçti değil mi? Bir, bir futbolcu yapıyordu galiba onu. Beckham böyle... yapıyordu ya. Beckham mı yapıyordu? Saçlar uzunken He. şimdi herkes o yapıyor. O bıraktı. Ben saç mı taksam, ya. Ya. Ben mı taksam acaba ya? Ben taç mı taksam acaba? Oktay sen sen taç tak. Sen taç takarsan ben sana hisselerimin tamamını devrederek datçıya yerleşirim. Ama <gülüyor> senin bana haftada bir taçla fotoğrafını göndermen şartıyla. Haftada bir mi? Hı -hı. Hala takıyorsun Yoksa taç takmayı bıraktığın anda buraya dönerim. Ve hisselerimi geri alarak tabii ki. Ha, çok zor bir karar benim için. ederse hmm. Ege Kayacan bu arada konuşmalarını hisselerim falan diye konuşuyor yani. Hisselerim. Sevgi kalmadı çünkü bende. <gülüyor> Büyük imparatorluk. <gülüyor> Oktay taş takmalı destekliyorum ben. Valla taş mı taksam acaba? Oktay Demirci taş taş Bak ben Yaptıralım canım ne olacak lafı mı? Bir tane Siteden firmaya. Yok. Nerede yaptıracağız? Bir fay. firmaya söyleriz. Bak ben bir moral ceketiyle sizi kaç senedir oy alıyorum. Oktay artık biraz elini taşın altına sokma sırası başkalarına geldi. Elimi taşın kafamı taşın, taşın altına, altına sokması Geldi galiba. Bence ta takmış kadar oldu şu anda. Şu anda takmış kadar oldun. Valla oldu. şahtın şah bazı oldun. Teşekkür ederim. Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar Faster the people who iyi near Radyonu Zeydik Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sonu severler. Buyursunlar efendim. Nasıl bitirdim şarkıyı? Güzeldi, Harikaydı yani hiçbir bir şarkı, şarkı bir... bugüne kadar bu şekilde bitirilmedi. Teşekkür ederim. <gülüyor> çok güzel bittiğini ben de ayrıca belirtmek isterim. Şahane bir Teşekkür ederim. Bunca yıldır şarkı dinliyoruz. İlk <gülüyor> defa böyle bir şeyle <gülüyor> karşılaştık. Bunca yıldır o bir iki parça da dinlemedik yani. Ne kadar parça dinlediğimizi e... hepimiz gayet iyi biliyoruz. Çok. Eski çok. Dati'den şey var... Eee hatırlıyor musunuz? Tabii tabii. Fransa'nın eski Datiler adalet de bakanı. Atelerde işsiz kaldı değil mi şimdi Sarkozy Datı, ile? Beraber. Datı daha o zaman işsiz kaldı zaten o şey olmadı mı o zaman? Tabii Carla Bruni geldikten sonra. Aa ilk Farklı kategorilerde olsalar da şey olarak yani biri başkanın eşiydi, diğeri Adalet Bakanı mıydı? Hı hı. Adalet Bakanıydı. Adalet Bakanı olduktan sonra e, Adaletin bunu Sarko diye ayrılmış hatta Dati. Herkes demiş bütün siyasetçiler demiş özel hayatlarını açıklasın demiş. Ulan demiş benini hale düşürdünüz ya. abi, 10 da bununla bir sürü şey yaptınız. Hakkımda bir sürü yazılar yazıldı falan. Ondan sonra ya böyle ben açıklayacağım demiş cumaya kadar. Ha, gevşek gevşek gevşeksiniz demiş ya. Daha doğrusu gevşek ahlakınız mı var? Öyle bir şeyler söylemiş. Herkes açıklasın ben de açıklayacağım falan demiş. Elimde vallahi dedim bir açıklarsa Fransa yerinden oynar demiş. Efendim bu lafı Fransa deden ilk insansınız diyerek hemen heykelini dikmişler. Dedi doğurdu mu? Hamileydi çünkü. Tabii tabi vallahi bildiğim kadarıyla doğurmuş olması lazım. Yani kendi Bayağı başına çizdi. büyütüyor. Helal olsun o kadına. Bir kimseye muhtaç olmadan inanır mısın? Hem analık yaptım hem bakanlık yaptım. Ney Közüme Fransızcası? Demiş. Single ne? mom'ın Mom Fransızcası ne? Mama. Mama ela de single. Herhalde o tip bir şey. de de mama da single. Mama İyi ya oldu sizin de vallahi sohbetinize doyum olmuyor. Pek bir sohbetlisiniz bu sabah ya. Herkes bir faşır faşır. Ne, gazetelerde ne arıyorsunuz? Elena'nın Türk flörtü kim? Elena kim? Elena. Selanik Milletvekili Elena'dan bahsediyorum. Hmm. Efendim ki Selanik Milletvekilimiz Elena Hayır, Hanım hem, hem, hem yani diplomasiden bahsediyorsun. Şu verdiğin son hikaye. Hem de yani aşk ve magasi. Aşk, ya yani aşk hakikaten... ve diplomasi en, en sevdiğimiz şey. Ee, bir Türk iş adamının oğluyla... E, flörtöz durumda olduğu görüldü e, Demokratya Yani demokrasi Türkçemize çevrilmiş adıyla e, Gazetesinin e, Bu Elena'nın Türk flörtü kim diye bu, Şimdi herkes onu şey yapıyor e, Hatta e, Kenan ile Birlikte olduğu falan da söylenmişti O, Elena o, derece. De, o derece Ama Elena'nın da bakıyor Selanik milletvekilini de Maşallah Selanik, Selanik de, milletvekili Selanik'te yani. Selanik'miş Selanik'imiz güzeldir öyle derler Yunanlılar Mesela biz deriz ya İzmir'imiz güzeldir, İzmir'imizin kızları diye orada da Selanik, Selanik aynısı. kızları aynı Vallahi. Vallahi. Selanik türkül örtüyle bir otelde görüldüğü falan söylenmiş Demokrasi gazetesinde. Bakalım. göreceğiz. Boy, bu da kaybettirir mi Faer? Sen Yunan. Bence. Parlamentosun akıyorsun Şu anda Yunan parlamentosu tabii iki kısmı ayrılmış durumda. İlk sırdı. önce siz kendi krizinizi çözün demez mi Elena adam Ya siz kendi bir kere siz diye demez. Onu söyleyeyim. O da bir hani Selanik. İktidar partisinden mi muhalefet mi? Bakayım. bakayım, fotoğrafı bakayım. Fotoğrafını bakınca hükümet haktak. Vallahi kadın, hükümet, hükümet gibi, gibi kadın. Hakikaten hükümet gibi kadın. Elina Hanım, ee, boylu, postlu, efendim söyleyeyim sarışın, efendim ve söyleyeyim bakımlı. Her şeyden önemlisi. Saçlar başlar. Hakikaten konuşuyor. Bence hükümetten olması lazım. O bir kere şey der yani. Öncelikle yani bu aşk meseleleri şeyle birbirine karıştırma. Hükümet meseleleriyle aşk meselelerini birbirine, birbirine karıştırma diyorsun. Ona zaten ne deniyordu? Lake. Latince'de. Leyklik. <gülüyor> Hükümet ve aşk meselelerini <gülüyor> evet, birbirine ayırmak. <gülüyor> layıklık diye biliyorum. Evet, yani laiklik başka bir şey ama layıklık diye biliyorum. Evet o tam layıklığa girer. Buyurun efendim ee, başka, esprim, başka, başka espriler. Ya yani öğreteceğimiz şöyle. şöyle böyle bir hikaye haber böyle bir güzel böyle bir isneşvimizi bulacağımız yani, bir şey. Bu arada Yunanistanla acaba bu yüzden mi ya bu sabah da Atina Türkiye büyük etkisi ee, çağrılmış. Bir takım hoşnutsuzluklar bildirilmiş. Bizim milletvekilliğine sarkıyorsunuz diye. Valla herhalde yani o tip o tip olaylar olmuş ya galiba yani bir bir bir sıkıntı var Yunanistan'a mı verilecek bu Avrupa Birliği'nin aldığı para? Ha, Nobel ödülü mü? Ha. Eda Yarsinler canım. Yazıktır yani. Sonuçta bir bunu da... Bir Acil ihtiyacı olan onlar doğru. Şey demek de istemiyorum. Yani bir hayır işi demek istemiyorum ama yani hayırlı bir yerde kullanılmış olur canım. Hepsinin ihtiyacı da yok. Gerçi İspanya'da oradan İspanya'da öyle Portekiz'de sefil durumda abi. Oktay sen gittin hiç Portekiz, Portekiz maceralarını ben çok, dinleyemedim. Senden çok se çok, ben gerçekten o, çok sefil. Hep empanada hep empanada. Çok güzel Portekiz yanıları var. Bu markete gittiğimiz gün bana anlattı. <gülüyor> Tabii ya tonik içen kadının maceraları diye benim sırf o şeyim var. O yayında anlattığım değil. Var. Şeyde anlattığım. Özel işte, olarak anlattığım var ya. Dolmuş kadar yanında bir espriler yaptın ya. Hani sadece ikimiz vardı ki o zaman. Çok komikti o. Ya bir kere biz orada. daha da anlatsak da oradaki sen, gibi ben olmaz. Ben sana söyleyeyim. Spire. O Gross Market'te ikimizin belli bir şeyi var. Onlar bizi bir couple, bir çift... E, Oktay'ın ile bir partner, bir partner olarak bizi artık öyle kabul ettiler. Biz Size aylardır oturmuş Uganda bir şey... öyle kabul edeceğim. <gülüyor> Uganda'ya siz evli çift olarak yerleşebilirsiniz. Büyük açıdan onayınız var. Vallahi. Ben bunları biliyorum. Yani çok temiz de bir ilişkiler var. Birbirlerine saygı var. O kadar paraya rağmen sevgi, sevgi de, de var. kaybolmamış. <gülüyor> Zaten Uganda'nın ilgisi çok önemli. yani Hem sevgi ve saygıya dayalı bir ilişkimiz var. <gülüyor> o oturmuş şeyi artık senin o gross markette yıkma şeyin, teşebbüsün yani... Çok uğraşman lazım. Önümüzdeki perşembe siz ikiniz iki arabayla dolaşırken... Sen ben de, de bir adamla sepetle, gelsin. Sepetle, sepetle dolaşacağım yanınızda. <gülüyor> Balık kreker falan koyacağım. Ben de bunu aldım. Kendim <gülüyor> mi aldım? <gülüyor> ee, Buyurun efendim. Sibel Suçlar için düğmeye basıldı Türkiye'de. Ha, Sibel Suçlu Er mi? Kim o? Yeni bir sanatçımız. Sibel Suçlu Er. Peki Kayacan ne yapmaya çalışıyorsun? Ne ya? Anlamadım ya. Sibel Siber suç. Suçlar ya. Sibel Siber suçlar. Suç. Yemin ederim Sibel Suçluer olarak anladım. Ama güzel Gizli bir oyuncusu değil. diye. Adını daha ferah çok... koyduğuma yeni giren oyuncu olabilirdi bana öyle deseydiniz. Daha çok şarkıcı ismim var ya Sibel suçlarda. Pazar 2012 mesela. <gülüyor> Onda çıkıyor. Ara ara ama. Sen iki şarkı söylüyor biliyorsun. Senin... Sonra bir daha geliyor iki şarkı. Aralarda yarışmalar. <gülüyor> güzel format bunu tekrar. <gülüyor> Bir götürelim ya belki tutar oktay. Sibel suçlarla eğlencenin böylesi. Döniz kası. <gülüyor> döniz kası da Pazar döniz kası. <gülüyor> Avrupa'da imzaya açıldıktan 9 yıl sonra, Hı. 2010 Kasım ayında e, altına imza koyduğu Avrupa Sibel Suçlar'la mücadele sözleşmesini iç hukuka sokmak için Türkiye ilk adımını atıyor. Hukuk çünkü ikiye ayrıldı. İç hukuk, dış hukuk. <gülüyor> İki günlük bir eğitimle <gülüyor> Türk yargısına... <gülüyor> e, İç hukukçu hukukçu. Evet. Siber suçlar eğitimi verilecekmiş. İki günde verilir o mi ya bu canım, eğitim? Olur canım iki gün. Çok bile. Bana 10-15 dakika verin. Ben 10-15 dakikada Sibel suçları... <gülüyor> Eğitimini şey yapmış olduk. Evet arkadaşlar şimdi serbest zaman. Herkes Facebook'un açsın. <gülüyor> Sibel suçlar sözleşmesini tümüyle uygulanmasına yardımcı olmak. Falan filan. Hakim, savcıların yanı sıra. Telekomünik... Herkes katılacakmış. Baro seçimleri de yapıldı ya. otur seçimleri. Artık otur, oturdu herhalde. Bütün ee, şeyler. Sistem oturdu. Kişiler oturdu. Yerli yerinde herkes. Ee, bununla ilgili ne olacak dur bakayım ee, Amerika'da tespit edilen IP adresinin kimlere ait olduğunu soruların yanıtsız kalıyordu bugüne kadar pek çok daha davana... onların hepsini cevabı alınacak ee, evet suçlar sözleşmesinin Türkiye'de uygulanması bilgi talepleri falan filan bunun e, devamını e, daha sonra ayrıntılı olarak aktaracağız izinsiz dinleme kişisel veri hacking bunlar Hacking faciası Hep diye geçer. konu başlıkları. Ya Bürgen'in Twitter hesabı mı hacking? Evet hacking kendisi. Nasıl hacking? H hacking. Bilmiyorum nasıl hacking olduğunu ya? Nasıl? Aradan hacking? reklam bir, galiba böyle bir virüs tipi bir şey. Bir yerlere mi girdi yazalım? acaba? Aradan inceden atıyor şeyleri ya reklamları. Bir, ya bir şey mi yaptı acaba bir yerlere mi gitti yani? Bir şeyler mi yaptı? Işte, İtfaiye mi inonuna gitmiş vay? Hayır o hesabıyla bir mi yerlere girdi mi girdi? girdi? Herhalde internetten bir şeyler indirdi. Çünkü hayır gebeliği döneminde sürekli bilgisayar başındaydı. Acaba... Yerlerin mi girdi? Oraya Twitter hesabını mı verdi? Pek çok soru var. Bunu, bu ve bunun gibi pek Cevabdan çok soru anlamış, var. Cevaplanmamış, pek çok soru. <gülüyor> Biraz <gülüyor> verdi. Biraz orada bilgilerini vermiş, onu hemen bir ufacık bir bilgiyle hemen hacklemişler. Sevgili dinleyiciler, Met Kelly's State of Mind. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern, sabahlar. Modern sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Düzer başlamıştır umarım saptanız. Yarın sabah yeniden beraberiz. Gün boyunca kendinize çok dikkat edin. Espriler, şakalar yapan insanlar çevrenizde olsun. Sıkıcıları uzak tutun da görünüzü neşeli olsun. Yarın sabah yeniden buluşana kadar bu çirkin şarkıyla veda ediyoruz sizlere. Zaten program bizden çıktığı için şarkı o kadar önemli değil. Yerinde umarım. Modern sabahlar hafta içi her sabah 7 ile 10 arasında Radyo otude. Sabah ne varsa öğleden sonra podcastta. Bir gün bir gün olacak.